حَوْنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ سُبْحَانَكَ لَا فَهْمَ لَنَا إِلَّا مَا فَهِمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ أَمْرِي إلى اللَّهِ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 yine efendimizin hepii. "Vare su rabbika ve abqa." Rabbi Sadakallahu azim. Ve bellana rasuluhum Nebi-i Haşim el Ya ilah el alemin, her halükarda çardata fıkatüs-taniyen bizlere yar ile. Sıyamızda, nefislerimizde, şeytanlarımızla bizleri bir an baş başa bırakma. Şeytan aleyhi maesteykanın ve nefse emmarenin şerrinden şeraresinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Rızayı uzmanı tahsile bizleri muvaffak eyle. Cennet ve cemalullah şerefiyle bizleri şerefe eyle. Amin. Bu hormati Mürselin. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Müslümanlar, bir evvelki cuma dinine hakkın inayetine ve keremine istinad ederek peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve Allah'a karşı kullukta herkesin önünde bulunduğunu duada münacatta herkesin önünde bulunduğunu tam bir muktedabi olduğunu bu işin bir bakıma ümmeti için örnek ve ders olduğunu, diğer yönüyle de onun peygamberliğine delalet ettiğini, söylediği her sözün hakkaniyetine delalet ettiğini, hakkaniyetini kabul ettiğimiz daha evvelki kitapların hakkaniyetini tasdik ettiğini arz etmeye çalışmıştık. Ve sadece onun kulluğunun Allah'a karşı nübüvvetinin üstünde kendisine makam kazandıran ubudiyetinin yüzde birisini arz ettiğimi mevize'nin sonunda söylemiştim. Kulluğundan kulluğuna dair hayatından arz misaller sadece onun ubudiyetinin yüzde biridir. Dualarından örnek olarak takdim ettiğim şeyler de sadece sabah, akşam, öğlen, gece okuduğu duaların yüzde biridir. Kaldı ki biz bu yüzde biri bile bilmiyoruz. İşte o, bu vaziyetiyle kimsenin görmediği karanlık gecelerde, kimsenin mutali olmadığı, olamadığı en derin, en uzak mağaralarda ve vadilerde sessiz, Böylesine derinden derine Allah'a kulluğu gösteriyor ki, hiç kimsenin görmediği yerde dahi kendisini gören birisine inanıyor. Kimsenin görmediği yerde onu görene kulluk yapıyor. Kimsenin görmediği yerde onu ve her şeyi gören Allah'ın elçisi olduğunu gösteriyor. Allah, o Habibi Edib'in, kendi Habibi Edib'inin, ibadet taat adına muvaffak olduğu şeylerin açlı mişarına muvaffak kılsın bizler inşallahuta. Himmeti ali tutmak lazım. Onun yaptığı her şeyi yapmaya muvaffak kılsın demek lazım ama bu maksadı aksadır. Muhal talep gibi bir şeydir. Kalbi her an Allah'a imanın heyecanını taşıyan dilinden Allah'ı düşürmeyen kalbinden Allah'ı çıkarmayan gecesi ve gündüzü Allah'a ibadetle süslü bir insanın tam kamil ve mükemmel ibadetini isteme muhalif talep gibi bir şeydir. Kaldı ki bizler Müslümanlığın sadece diyaloku durumundayız. Onun lafını etmekteyiz. Allah sadece bizleri Müslüman eylesin. İman ettik dediğimiz zaman, hayır öyle demeyin, teslim olduk deyin diye tevbih ettiği münafık zümreden bizleri kılmasın. Bu kadar diyeyim. Bir güruh Allah'ın Resuluna dehalet ettikleri zaman biz de iman ettik diyorlardı. Böyle camiye geliyorlardı, namaz kılıyorlardı, secde ediyorlardı, rükü ediyorlardı. Kur'an onların yüzüne vuruyor, hayır siz iman ettik demeyin. Belki teslim olduk deyin. Ben kendi durumumu böyle görüyorum, durumuma benzeyenler de durumlarını böyle görsünler ve bu tevhikten çok korksunlar. İman ettik demeyi kolay mı sanıyorsunuz? İnanan, Allah'a güvenen, ona itimat eden, bel bağlayan insan, Allah'ın fermanı olan Kur'an'ın her emrine intiyat eder, bel kırar, boyun büker. İman ettik demeyi kolay mı sanıyorsunuz? Kur'an diyor bunu. Ve iman ettik dedikten sonra da başıboş salıverileceğini değil sanıyorsunuz. İntihana tabi tutulacaksınız. Ağır kulluk me'ûneti sizin sırtınıza yüklenecek, vicdanınızda kulluğun ağırlığını duyacak, ve Hz. Ebubekir gibi keşke insan olacağıma hayvan olsaydım, kesilse yenseydim de insan olmasaydım diyeceksiniz. Kulluğun ağırlığına tir, -tir, tir diyeceksiniz, gülmeyi unutacaksınız, şen ve şakrak olmayı arkaya atacaksınız. Bir şevkiniz, bir zevkiniz olacak, fakat bu Allah'ın emirlerini yaşamada kendisini gösterecek. Hayata müteveccih, zevk ve şevk karam olacak sizin için. Yine Resulullah'ın ifadesi sallallahu aleyhi ve sellem. Sıcak döşeklerinizi, ailelerinizin yataklarını terk edecek dağlara tırmanacaksınız. Resulullah'ın sözü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kulluk böylesine ağırlığıyla insanın vicdanında kendisini hissettirdiği zaman, kalp bu dellu mustahip oluyor, bu dellu rahatı ve hayatı zevki, her şeyi terk ediyor. Ama bu müminde dahi, ubudiyetin, Allah'a karşı kulluğun bir şevki vardır. O burada bir asker olduğunu hatırlar ve askerliğin bütün angariyelerine, bütün ağırlıklarına seve sever rızadide olur. Çünkü burada bunlara katlanmak, öteki alemde saadete vesile ve medar olacak. Burada ölecektir ama noktayı istinat ve istimdadını bulacaktır. Ağacın başından toprağa düşen bir tohum gibi havayı nesimin eseceği bir yere düşecektir. Toprağın bir ana gibi onu bağrına basacağı bir yere düşecektir. Yağmurun alacağı bir yere düşecektir. O da çürüyecektir başkaları gibi. Ama baki alemde ebedi sümbül verecektir. Çünkü dünyada o daima başlangıçla müntaha arasında bir vahdet kurabilmiş. Başlangıçla müntaha arasında, son nokta arasında bir mustat hattı temin edebilmiş. Bir an nazarından ve kalbinden Allah'ı çıkarmamış ve ubudiyetle bunu temin etmiş, Allah'a kulluğuyla bunu temin etmiş, her an Allah'a teveccüh etmiş ve hayatının her dakikasına, her saniyesine, her aşiresine Allah'ın adını işlemiş. Zamana hakim olmuş, zamanın üstüne çıkmış. Nokta istinadını bulduğundan, şecere-i hilkasın başında, onun müntehasında, onun meyvesi olan insan, düşecek, çürüyecek ama Mevla-i bulacak. Allah'ı bulacak ebedi cennet saadetini sümbül verecektir. Allah Celle Celaluhu, ubudiyetle arasında olan iktisalimizi devam ettirsin, bizi kopuk eylemesin. Adi, fani ve zair şeylerin sahte, yalancı tebessümlerine bakıp dünyanın âlâî debdebesi içinde Boğuldu boşu boşuna kürümekten bizleri masum ve mahfuzdur. Resul Ekrem aleyhisselatu vesselam'ın Allah'a kulluğu işte böylesine bir haytı ustat temin eder. Biz de arkasında yerimizi alırsak o imama verdiğimiz söz, ahdu peymanda sadakatimizi fiilen isar edersek Cenab-ı Hak bizi onun arkasında daim ve sabit kılar. Rahmetinden ümit ediyor. Bu derste de inşâAllah-u Teâlâ bir yönüyle ubudiyet, dünyayı tanıma, diğer yönüyle dünyaya karşı mağlup olma hususunu anlatırken bir geçiş yapmaya çalıştım. Resul-i Ekrem'in dünyaya bakışı, dünyayı anlayış ve tanışı ve sonra insanlarla münasebetlerindeki incelik ve sırrlı oluş hususlarını hem bizi örnek olsun, hem de onun peygamberliğine delalet etsin diye arz etmeye çalışacağım. İnsan iyilik ve kötülük adına marifetinin fazlalığı nispetinde iyilikten istifadesi fazla, kötülükten de iştinabı fazla olur. Şerrin alabildiğine, çirkinliğine muhtali ise bir insan ondan fersah fersah uzak kalmasını becerebilir. İyilik ve güzelliğe de aşinaysa bir insan o iyilik ve güzelliği daima yapar, yaşar, onunla beraber olur. Dünyayı tanımayan nice kimseler vardır ki dünya karşısında mağlup dururlar. Camiye, gelişe, bağına, bahçesine vurduğu çapadan daha az ehemmiyet veren nice gafiller vardır ki, cami ile bağı bahçeyi birbirinden tebrik edemiyorlar. Allah'ın huzurunda, secdede, rükuda duyulacak zevkle, fani nimetlerin zevkini tebrik edemeyen nice gafiller vardır ki, asıl zevkin nerede olduğunu idrak edememişlerdir. Namazdaki derin hazı insan idrak edebilseydi, bütün hazların ve zevklerin dünyayı terkin verasında olduğunu bilebilseydi, merdiven merdiven Resulullah gibi dünyanın üzerine basacak, Allah'ın rızasına yükselecektir. Miraç, dünyayı terk edişim sembolüdür. Miraç, bir taraftan Allah Resulü kalbiyle dünyadan bütün alakalarını kesiyordu, beri taraftan da kalbiyle en küçük meyli olmasın diye Allah, kafirlerine tekme, tokat, yumruk attırıyordu. Tam başının yarıldığı, dişinin kırıldığı hengamda, Allah bu şerefli misafirliğe onu davet etti, mihmandarı oldu. Aziz bir misafiri olarak onu göklerde gezdirdi ve haremgâhi ilahisine aldı, vuslat lutfuyla lütuflandırdı, ona çeşit çeşit nimet sofralarını takdim etti. Tam dünyayı kalbinden çıkarıp attığı zaman, tam ayar, onu tekme tokat vurduğu, dövdüğü, başını yardığı, dişini kırdığı zaman oluyordu bunlar. Dünyayı terkitte Allah Celle Celaluhu zuhur ediyor ve tecelli ediyor. Mü'min eğer dünyanın kıymetini bilseydi, ibadetteki zevkle onun arasını tefrik edebilseydi, camiye gelişi çok başka olacaktı. Başını yere koyuşu, Allah'ın azameti karşısında secde edişi çok başka olacaktı. Dünya işlerini Angarya kabilinden yapacaktı. Nereden geldi başıma musallat oldu, ah şu işten bir kurtuluversem de, bir Mevla'nın huzuruna versem diyecekti. Namazdan bıkkınlık duymayacaktı. Secdeyi Angarya kabilinden yapmayacaktı. Başını yere koyduğu zaman kaldırmak istemeyecekti. Allah Resulü başını secdeye koyduğu zaman, Belki dokuz defa, belki on bir defa Sübhane Rabbi'ye l-Ala dedikten sonra Sübbuhum Kuddûsun Rabbuna ve Rabbul Melaiketi ve Ruh diyordu. Allahümme inni zalamtü nefsi diyordu. Uzun dualar okuyordu. Acaba tereddüt ediyorlardı, ruhunu teslim mi etti? endişesine kapılıyorlardı. Bir sahabi bir gün böyle endişesini izhar etti. Acaba Resul Ekrem Allah'a mı mülakı oldu diye endişe duydu. O ibadetten derin bir zevk alıyordu. Çünkü dünya ile ukbayı tefrik edebiliyordu. Yılanı bülbülden ayırabiliyordu. Cifeyi güzel güllerden tefrik edebiliyordu. Dünyaya o veya onun yolunda bu işi keşfedenler bir cife nazarıyla bakıyor ve onun arkasından koşanlara da kilap diyorlardı. Kilabı gülaptan ayıran bir insan, ibadetin zevkini dünya zevkinden tefrik edecektir. İbadeti... Dünya zevkinden tefrik edemeyen, eline dökülen güllabla, kilabı da birbirinden tefrik edemiyor. Cifeyi birbirinden tefrik edemiyor demektir. Cenab-ı Hak miski amber diye cifeye başını sokmadan bizleri masum ve mahfuz buluştur. Allah Celle Celaluhu, ibadette ona bir fermanda bulunduğu gibi, bu mevzuda da bir fermanda bulunuyor. وَلَا <gülüyor> تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ ila ma مَتَّعْنَى بِهِ اَزْوَاجًا minhum. لَهْرَسَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya, dünya zineti olan şeylere Habibi edibim, sen meyletme! Onun kadını kızı olur, bağı bahçesi olur, gülü gülistanı olur, onlara meyletme! Bütün bağların, bahçelerin, bütün güllerin, gülistanların, bütün kadının, erkeğin, dünyanın zinet ve derdebesinin güzelliğinin menbaı Allah'ın cemalidir. Allah'ın cemaline inanan, onu aleme tebliğ ve telkinle mükellef olan sen şu fani ve zayıf şeylere meyvetme. Kesin emir veriliyor. Bu emrin Allah Resulünün hayatında nasıl maket olduğuna bakacağız. Zaten öbüründe de vaabud Rabb'e khatta yettiyekel yakin dedi. Sen Rabbine yakin sana geleceği ana kadar kullukta ciddiyet göster fermanına nasıl Allah Resulü imtihal etmişti? Bu mevzuda dünyanın alayı ve debdebesini de nasıl bu ferman karşısında terk ettiğini hep beraber göreceğiz. Al mal ve banoun zinatı hayatı dünya ve al bakiyatı sorulihat uyunun Rabbine tababan ve uyun emala Kur'an ferman ediyor. Allah Resulü da sıkı sıkıya imtisal ediyor. Mal ve evlat dünya hayatının zineti dövbetidir. Bunlar insanı bağlayıcı şeylerdir. Ama ahiret hesabına, Allah namına, Kur'an hesabına, bakiyat olarak yapılan şeylere gelince, bunlar hayırlı. Ümit edeceğiniz şeyler bakımından, tahakkuk etmesini düşündüğünüz emeller, idealler bakımından sizin için çok daha hayırlıdır. Nice ümmiyeler kurar, nice idealler peşine düşersiniz, nice şeyler arkasından koşar durursunuz ki netice itibariyle hiçbir şey elde etemezsiniz. Ama bakiyat, salihata gelince, yani Allah hesabına yapılan şeylere, ibadet-i olarak Allah'a takdim edilen şeylere gelince, ümitleriniz bakımından besleyici ve doyurucu, idealleriniz bakımından tahakkuk edici olarak en hayırlı şeyler bunlardır, diyor Kur'an-ı Kerim. Resul-i Ekrem sıkı sıkıya bağlanmıştır Kur'an-ı Kerim'in bu mevzuda, Fermanı olarak hemen hemen bütün Kur'an'ın onda biridir desem, mübalağa yapmış olmam. Dünyayı anlatması, dünyayı tanıtması ve dünya karşısında tabilerinin, ona iktida edenlerin malûf olmamaları için fermanları Kur'an'ın onda birini teşkil eder. Buhari, Müslim, Hz. Enes tarihiyle bize şunu naklediyorlar. Allah Resulü, Allahümme la a'yşe illa a'yşul ahiret diyordu. Allah'ın hayat, ahiret hayatıdır. Yaşayış, ahiret yaşayışıdır. Burada durup da ora için yaşamak, burada durup da oranın hesabını, planını yapmak, oraya ait defterleri tanzim etmek, defterleri tutmak ve sıfatla kapama uğrunda cehk göstermek. Hayat, ahiret yaşayışıdır. Bunu yine Buhari'deki Ebu Zer hadisi bize şöyle müfasalan anlatıyor. İkisinin arasındaki muhabereyi nakledebildiğim kadar aynıyla nakletmeye çalışayım. Kuntu emşi ma'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi harretin bil Medine'ye Medine esasen harre, çakıl, taşlık, sıcak yer manasına harre denir. Fekale ya ebader <Gülüyor> قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذات ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا تمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه زينات إلا شيء أرسده لدين إلا أن أقول في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يميني وعن شمالي ومن خلفي Resul-i ve sallallahu aleyhi ve sellem Hazret'e gülüyorduk, bana döndü, ya Ebu Azer dedi, bey ey Allah'ın Resulü dedim, ferman ettiler, şu Uhud yeriyle altın olsa, benim için olsa Allah onu bana temlik etse, sonra kısa zaman sonra bir tek dinar bırakmam, hepsini onun infak ederim. Tek dinar bırakırım, borcuma vermek için Allah'ın kullarına kâh şöyle sağa, kâh şöyle sola, kâh arkaya verir. Tek dinar bırakmam diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyanın zinet ve debdebesine bel bağlama, onlara itimat etme, Onları kalbine yerleştirme. Onun alayışı karşısında malul olma. İlahi permana, resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam böyle intiyat ediyor. Ve cemaatin önüne geliyor. Mescitte Allahu Ekber diyeceği zaman ciddi bir heyecanla hemen halkı saflarda bırakıyor, hücretine dalıyor. Heyecanı dinmiş olarak hücreden çıkıyor, cemaatin önüne geçiyor, namaz kıldırıyor. Hassas sahabi sonra bu vaziyeti soruyor, Ya Resûlallah neydi o heyecan ve telaşın manası? Bir kısım ganimet gelmişti, bize hediye gelmişti, ben onları halka dağıttım, iki dinar kadar kalmıştı, unuttum onu. Namaza duracağım zaman evde o vardı, işte mamelek olarak o vardı. Niye dağıtmadım diye kalbimi meşgul etti, gittim onları verdim, geldim öyle Mevla'nın huzuruna durdum diyordu. Allah'ın emirlerine böyle imkisal ediyordu Rasûl-i Ekrem aleyhisselatu vesselam. Siz bütün dela ile bir tekme vurun, yıkın, Resul i Ekrem aleyhisselatu vesselam'ın nübüvvetine sadece şunu delil olarak getirin, ikame edin, dünyaya tenezzül etmemesi, onun yüzüne bakmaması gösteriyor ki o Allah'ın elçisidir. Şayet makam ve mantık isteyen birisi olsaydı, şayet ecdadına ait hükümranlığı tahakkuk ettirmek isteyen bir ideal insan olsaydı, haşabi bir hayal olsaydı, dünyanın zinet ve debzebesinden istifade edecekti. Kendisine talip binlerce kadına talip-i olacaktı. Ve etrafında altın olup gezmek isteyen dağlara meyledecekti. Ve sahabeden istifade edecek, onları sömürecekti. Halbuki bu arz ettiğim şeyler, muhalen der olan bu şeylerin hiçbirisi o parç damene yaklaşamamış. Bir küçük toz kubarı kadar dahi onun şübbesinde iz bırakamamış. O daima bunlardan hep üstün kalmış, yüksek kalmış. Adeta bizim bulunduğumuz zaman buğutları içinde yaşamış, fakat bizim bulunduğumuz zaman buğutlarının çok üstünde yaşamış. Daha evvel bir derste bu mevzuda yine size arz etmiştim. Hz. Ebu Bekir'e uf oh, bir bardak su takdim ettiklerinde alıp dudağına götürüyor ve sonra hıçkırıklarını tutamıyor, hüngüre hüngüre ağlamaya başlıyor. Ey Allah'ın Peygamberinin halifesi ne diye ağlıyorsun diyorlar. O bir türlü konuşmaya iktidarı yok, bir türlü konuşabilecek hale elde edemediğinden bir duruyor, bir daha ağlıyor, bir duruyor, bir daha ağlıyor. Nahiyat hıçkırıkları kesilince konuşuyor. Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın yanındaydım. eliyle bir şey itiyordu, reddediyordu. Yüzünde bir işnişaz, bütün mahiyetinde bir istememezlik bir şey şiddetle reddediyordu. O vaziyet kendinden geçtikten sonra dedim ki: "Ya Resulullah ne yapıyordunuz?" Öyle? Buyurdular ki: "Dünya temesse etti benim karşıma çıktı. Kendini bana kabul ettirmek istedi. Çok zorladı ki ben dünyaya meyledeyim." çok zorladı ki ben dünyaya sahip çıkayım, temessül etti, karşıma dikildi. Ben reddettim onu. Bana kendisini kabul ettiremeyeceğini görünce, sen kabul etmedin ama ben kendimi senden sonrakilere kabul ettireceğim dedi dünya. Ebu Bekir alıyor, korkarım ki o ben olurum diyor. Bir bardak soğuk su, Allah'ın nimeti karşısında bunu söylüyor Hz. Ebu Bekir. Allah Resulü Dünya ve mafıha yüzü suyu hürmetine yaratılmış eşsiz insan. Bununla beraber yüzü suyu hürmetine yaratılan şeylerden hiçbirisine el uzatmıyoruz. Adeta onlar hepsini na sayıyoruz. sayıyor. Burada sadece Rabbin fermanını yaşıyor, Rabbin kendisine tayin ettiği ve Kur'an-ı Kerim'in ona sırat-ı dediği. Doğru yolda, şöyle gideceksin, böyle gideceksin fermanlarına inkiyat ederek Allah'ın gösterdiği gibi yaşamaya çalışıyor. Bu haliyle o dünyayı anlama mevzuunda bize bir örnek ve dünyanın üzerine basıp onun maverasına çıkma noktasında nübüvvetine bir delalet arz ediyoruz. Allah bize anlayış ihsan eylesin. Bu mevzuda birkaç misal art edeceğim. Bu sadece misallerden bir tanesiydi. Numan i̇bn Beşir, Müslim'deki bir hadis-i şerifiyle bize şunu anlatıyor. Halkın refah ve saadeti, Hazreti Ömer devrinde Hz. Ömer'e zikredilince, Hz. Ömer çok sarsıldı ve şöyle dedi. لَقَدْ رَئَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَذَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَو۪ي مَا يَجْدُ مِنَ الزَّقَلْ مَا يَمْلَعُ بِهِ بَصْمَةٍ Vallahi ben Rasûl-i Ekrem'ı bir gün gördüm, bütün akşama kadar kıvranıp duruyordu. Karnında ciddi bir ıstırap var ki bir kıvranıp duruyordu. Sonra mahiyetini öğrendiğimde anladım ki, Kurmanın en adisinden dahi günlerden beri karnına koyacağı bir şey bulamadığından, açtığından karın ağrısı çekiyor Resul i Ekrem aleyhissalâtu Yok muydu acaba evinde hizanesinde bir şey, yok muydu yiyecek bir şey? Herkesin olurdu onun nasıl olmaz, o istese millet evlatlarını boğazda onun için. Bununla beraber o bir gün aç duruyor, bir gün tok duruyordu, Aç olduğu zaman Allah'a şükrediyordu. Allah karnını doyurduğu zaman Allah'a hamd ediyordu. Belaya, musibete karşı sabrediyordu. Nihami ilahi karşısında hamd ediyor, ikisinin sevabını almaya çalışıyordu. Nimetlere karşı hamd, bela ve musibetlere karşı şükretme, sabretme sevabını alıyordu Allah'tan. Vardı fakat o tenezzül etmiyordu. Dünya kim ki Allah'ın Resulü ona tenezzül etsin? İşte bu hal, onun sıdkına, nübüvvetinin hakkaniyetine delalet eder. Sahih Peygamberler hakkında söylediği sözlerin de sıdkına delalet eder ve bize de bir ders verir. Günde üç defa, dört defa yemek yiyen bizlere de ders verir. Hz. Ayşe sahih hadis kitaplarında der ki, Resûl-ü Ekrem çok yediği zaman dahi sabah yerse o gün akşam yemezdi artık. Ertesi gün sabah yerdi. Akşam yerse şayet o gün sabah yemez de öğlende yerdi. Yani bir günün 20 saatinde muhakkak aç dururdu. İşte üçte birinde bir yerdi günün. Ertesi gün yine üçte biri geçtikten sonra bir yerdi günü öyle taksim ederdi. Bununla beraber yaşadı. Allah Resulü sıhhatla yaşadı. Bununla beraber az da olsa Allah'ın nimetlerinden tattı cennet nimunelerini gördü, Allah iştahını açtı, ahirete karşı ahişkar oldu, bütün ruhu canıyla o nimetlerin aslı olan cennet nimetlerini intizara koyuldu, şevkle onları tahakkuk ettirmek için çalıştı. Allah bize de bu anlayışı ihsan eylesin. Ken Zül-Ummal'da Hz. Cabir'den şu vakayı duyuyoruz. Resul ü Ekrem vesselam, tohum saçar gibi Allah'ın onun başından aşağıya döktüğü dünyayı saçıyordu. O bir devlet adamı olarak, bir mürşit ve tebliğci olarak râiyetinin muhabbetini kazanıyor, Allah'ın muhabbetini kazanıyor ve bütün etrafındakilerin gönüllerini fethediyordu. Allah ona bir şey vermiş de o insanlar onu dağıtmamış asla vakî ve varit değildir. O vakaya intikal etmeden Hazreti Cabir'in Mustafakun aleyh olarak bize naklettiği şu söze bakın. Masu su'ile Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şey qattu feqala Allah resulundan bir şey istenmiş de hayatında hayır yok dediği varid değildir. Ondan bir şey istensin de hayır desin ona vakı ve varik değil. Onun içindir ki hasan bin sabit o devirde resul ekel aleyhisselatu vesselam'ın bu durumunu anlatırken maqal la qattu illa fi teshehudi laulat teshehdu lekana lauhu namu. Sonra ferazak bunu hazreti Zeynül abidin için söyler küçük bir değişiklik. Hayatında bir kere olsun istenilen şeye la demedi, hayır demedi. Sadece o layi teşehhüde söyledi. Eşhed el la derken orada la dedi. Ma'budi mutlak hesabına bütün uluhiyet inkar etti. Sadece Allah ma'buddur kaydı yoktur dedi. İşte bir yerde yok diye verdi. Eğer teşehhüd olmasaydı orada dahi onun hayır demesi evet olacaktı. Belki bazı şeyleri resul Aleyhisselatu Vesselam reddetmiştir, belki bazı şeyleri kabul etmiştir ama bu kendisinden bir şey istenen şey değildir. resul Aleyhisselatu Vesselam dalalet adına teklif edilen bir şey reddetmiştir. Burada bir la demiştir, şeriat hakikat adına demiştir. Muhtemel ki şair resul Ekrem hayatında hiç hayır manasına la demedi sözünü söylerken, kendisinden bir şey istendi de ona la demedi, manasını kastetmektedir. Ve bu böyledir. Şayet bir hırkası yoktu, birisi kendisine bir hırka hediye etti ve bir sahabi ona göz koyduysa hemen sırtından çıkarıp ona vermiştir. Ya Resulallah şunu bana ver, demişse kendisine tereddüt etmeden çıkarıp vermiştir onu. İşte Senzül Ummal'da Cabir'in bize naklettiği vak'a bunu teyit ediyor. Resul-ü Ekrem Aleyhissalatu Vesselam o muhteşem irşatgahında otururken bir bedevi mescitten içeriye girdi. Resul-ü Ekrem Vesselam'dan bir şey talep etti. Resul-ü Ekrem verdi. Bir daha talebetti yine verdi. Sonra talebetince yoktu Allah Resulunda bir şey. Evini arasa tarasa da yoktu bir şey. Biraz sonra o durumu da arz edeceğim. Bu defada vaat etti. Allah bana versin, ben de istediğin şeyi sana vereyim. Şu anda yoktur, verdiği zaman gel hatırla sana vereyim." dedi onu. Sahabe-i kiramdan Resul i Ekrem'in böyle rencide edilmesinin ne demek olduğunu bilen inceler, hassaslar bu işte mütessir oldular. Ve bunlardan bir tanesi de Hazreti Ömerdi. Resul i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm'a aynen şöyle dedi. سُئِلْتَ <gülüyor> فَأَعْخَيْتَ سُمَّ سُوِلْتَ فَآثَيْتَ سُمَّ سُوِلْتَ فَوَعَتْتَ سُمَّ سُوِلْتَ فَوَعَتْتَ Ya Resulallah, istedi verdin, yine istedi verdin, sonra istedi vaad ettin, sonra istedi vaat ettin. Bunlar seni izhaç ediyor, rahatsız ediyorlar. Yok olan şeyi vaad etmenin manası nedir? Cabir diyor ki, فَكَأَنَّ النَّب۪يَّ كَرِهَهَا Allah Resulü sanki o sözler rahatsız oldu. Rahatsız olduğunu gören uyanık başka bir sahabi, Abdullah ibn Huzafetü's-Sehmi ayağa kalktı ve şöyle dedi: "En fi kıyâ Resûlullah, ve lâ min dil arşi iqlâla. Daveti ver ya Resûlullah. Eline geçen her şeyi saçı ver ya Resûlullah. Arş-ı sahibi, razzak âlem olan Allah'ın seni aç bırakmasından asla korkma ya Resûlullah." dedi. Ömer'in söz sözü kendisini rahatsız eden Resûlullah sellem yüzünde bir beşaşet ve meserret hasıl oldu. Bizalik umr <gülüyor> tu buldu. İşte ben bunun da emri oldum. Allah bana beni böyle olmamı istiyor. Ve la tamuddan aynayke ila ma mata'na bi azwajen minhum zahratu hayatid dunya. El malu vel banun zinetul hayatid dunya. Allah celle celaluhu bu ayetlerin manasını anlamaya, kavramaya, yolunda daim ve daim olmaya bizleri de muvaffak kılsın. Bütün bunlar, dünyanın Resûl-i Ekrem Aleyhisselatü tarafından çok iyi anlaşıldığını gösteriyor. Onun nazarının ukuba olduğunu gösteriyor. Bütün perde perde cüz ve debdebenin verasında, veraların verasında Allah'a nazarını diktiğini, sadece O'nun rızasını beklediğini gösteriyor. Ve bütün bunlar üst üste gösteriyor ki, O Allah'ın elçisidir. Şayet bir dünya perest olsaydı, Haşa ve kella arzuların isteklerini yaşamak isteyen hodgam hodbin bir insan olsaydı dünyadan istifade edecek, çevresinden istifade edecekti. şu vakayidi anlatıp bu noktadaki sözlerimi bitirmek istiyorum. Ahmed Hanbel İbn Abbas Sibril Ümme Hazreti Ömer'den bize şunu naklediyorlar. Hadis Ahmed Hanbel'in müstedinde ravi hadis ümmetin alimi İbn Abbas radıyallahu an vak'a sahibi de Hazreti Ömer radıyallahu anhum hepsinden Allah razı olsun. Bir hadise münasebetiyle ilah hadisesi veya kızının Resul Ekrem aleyhisselatu vesselam'ı rahatsız etmesi hadisesi mesele hadis kitaplarında çeşitli yerlerde anlatılır. Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın saadet hücresinden içeriye girdim. Müşahadesini Ömer bize şöyle anlatır. Resul ü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde ince bir peştimal vardı. Hurma lifinden mensuç bir hasır üzerinde yatmıştı. Beni görünce doğruldu, doğrulunca da yanında hurma lifinden hasırın iz bıraktığını müşahedettim. Beri tarafta başımı kaldırdım bir sağ kadar ki bin bir hem demektir. Bir arpanın bir torba içinde aslında bulunduğunu gördüm. Öbür tarafta da sadece kuru bir deri sallanıyordu. İşte dünya ve ukba yüzü hürmetine yaratılan Allah Resulü'nün evinin içi bundan ibaretti. Ömer gözlerimin yaşını tutamadım. damla damla yaşlar atmaya başlayınca resul Ekrem bir tesir oldu. مَا يُبْكِيكَ يَبْنَ الْخَطَّابِ Neye ağlıyorsun, ağlatan nedir senin? mal la abşar nesıl alam yemin. Ve bu hassir, çok etkili oldu. Ve bu tezahür. Ve bu da kırık ve kırık. Bu meyve ve nehir. Ve sen Allah'ın peygamberisin ve Rasulullah. Evine bakıyorum, gözüm şu gördüğünden başka mamelek adına bir şey görmüyor. Bir dağarşık, içinde bir tarfa ve üzerinde bir peştimal, her şey bundan üzere. Nasıl ağlamayayım? Kayser, Roma İmparatoru, Sasanilerin hükümdarı, çayların, ırmakların başında, dağların, bahçelerin içinde Allah'ın nimetlerinden istifade ediyorlar. Sen Allah'ın nebisi, insanlığa habercisi, Allah'ın en safi varlığı Mustafa'sı, işte hazinenin, dünya memleketin bundan ibaret nasıl ağlamayın Allah Resulü beni dinledikten sonra istemez misin ey Hattab oğlu ahiret bizim olsun dünya onların olsun istemez misin dünya onların olsun ahiret bizim olsun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her şeye rağmen böylesine saf temiz sade Dünyanın tozuna, toprağına bulaşmamış bir hayat yaşıyor. Müttefakun aleyh bir hadis-i ile Hz. Aişe radiyallahu şöyle anlatır bize. Bir ay, iki ay, üç ay hilal görürdük de, Resul Ekrem'in hücrelerinde ocak yanmazdı, su kaynamazdı, çorba pişmezdi diyor. Hadis, müttefakun aleyh'tir. Hadis kitapları ittifak etmiştir üzerinde. Bir defa hilali görürdük, bir daha görürdük, bir daha görürdük. Yani iki ay geçerdi de resûl Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek hücrelerinde su kaynamazdı, çorbada pişmezdi. Her şeye meraklı yeğeni ürve soruyor. Teyze pekala ne yiyordunuz, ne yaşıyordunuz? O esvedeyn der. Hurma ele geçirirsek hurma yerdik ve su içerdik. Bu iki şeyle temettü ederdik, bu iki şeyden itifade ederdik der. İç içe bu misaller bize Rasûl-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyanın üzerine nasıl çıktığını gösteriyor. İnsanları batıran, İslam'ı onlara terk ettiren, dünyaya meyil ve muhabbettir. Tuğlu emeldir ki din adına insanlar çok şeyi terk ettiler. Makamını, cahını kaybetme endişesidir ki Allah'ı, Peygamber'i kaybettiler, Kur'an'ı terk ettiler. Fersah fersah Allah'tan uzaklaşmalarına rağmen dünyadan küçük bir tavizde bulunmadıkları için, küçük bir feragatta bulunmadıkları için uzaklaşmalara her gün attığı izdiad etti, fakat dönmediler, kendilerine gelmediler, Kur'an'a teveccüh etmediler. Nice hocalar vardı, Tuğle Emel onları dünya karşısında mağlup etti, dinsizliğe, dinsize taviz verdiler. Nice mütedeyyin kimseler vardı. Zakirler, şakirler, abidler, zahitler vardı, tekkelerin, zaviyelerin gülleri, çiçekleri vardı. Ama karşılarına dünya Resulullah'la beraber çıktığı için dünyayı tercih etti, Resulullah'ı terk ettiler, onun için bu hale geldiler. Mü'minin dinini bırakması, mü'minin Kur'an'ını terk etmesi, mü'minin Allah'ı unutması, Resul Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı arkaya atması helaketi felaketi demektir. Kafir bunları terk ettiği zaman helakete felakete gitmeyebilir. Ama müminin başta bunları bildiği ve bunlarla her şeyi bildiği, bütün peygamberani izamı bildiği, insanlığı bildiği, manayı bildiği, kıymet verilecek şeyleri, değer hükmüne ve takdire şayette şeyleri, bunlarla ancak öğrendiği bildiği için bunları kaybeden her şeyi kaybeder. Müminin dünya ve ukba husranına sebebiyet verir.